İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicisi. Pazar akşamı saat 8. Türlü'ye hoş geldiniz. Ben Ahmet Ali Arslan. Bugün yanımda Emre Dayıoğlu var. Derlemeci, müzisyen, müzik öğretmeni. 2-3 ay önce Muammer Ketencioğlu'nun programına katılmıştı Tuna'nın Beriyan'ın diye. Muammer Bey halk müziğin neferi sıfatını kullanmıştı. Ben de çekinmeyeceğim kullanmaktan. Hoş geldin. Sefalar getirdin tekrar. Hoş bulduk. Ee, Biraz anlat abi kendini. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nereden geliyorsun? Ben Emre Dayıoğlu. 27 yaşındayım. 3 yıldır müzik öğretmenliği yapıyorum. Antalya'nın Elmalı ilçesi Bayralar Köyü'nde müzik öğretmeniydim. Şu an tayinim Kaş ilçesi Fen Lisesi'ne çıktı. İşte Eylül'den itibaren Fen Lisesi'nde çalışmalarımız olsun. devam edecek. Teşekkür ederim. Aynı zamanda okuldan arta kalan boş zamanlarımda müzisyenlik ve bu çeşitli derleme çalışmaları yapmaktayım. Kendimce ve amatörce. Kısacası bu. Derleme nasıl başladı? Derleme nasıl başladı? Sanırım bu şehirlerden bunaldım, sıkıldım. köyleri kendimce gezmelere, tozmalara başladım köylerde. Böylelikle köylü insanlarının ...köylülerin çok doğal olduklarını ve samimi olduklarını gözlemledim. Kendim de köy kökenli olmama rağmen çok uzaklaştığımı hissettim yaklaşık 20 yıl içerisinde köyden uzaklaşınca. Yani küçük hayat, az insan, az e, aktivite, asıl hayatın köylerde olduğunu gözlemledim. Tabii köy öğretmeni olmam da buna çok büyük destek oldu. Hı hı. Özellikle köy çocukları ve köylü insanlarla tanışmam açısından... Bir gün e, Elmalı'nın Hacı Köyü'nde geziyordum. Elmalı'dan çıktım. Boynumda bir tane küçük fotoğraf makinem vardı o zaman. Hacı Musalar Köyü'ne vardım. Köyden devam edeceğim Akçay tarafına doğru. Bir tane 80 küsur yaşlarında amca, dede benim önümü kesti. Oğlum gel dedi. Bizim hanım dedi. Çoş çocuk katmer yapıyorlar. Gel sana bir katmer yedire verem. İyi güzel severim böyle şeyler ama devam etmek zorundayım. Devam ettim. Zorla elimden tuttu. Koluma yapıştı. Oğlum gözün sevm. Gel bir katmerimiz nasip olsun. Adam beni tanımıyor. Ben de adamı tanımıyorum. Ee, tamam dedim. Gittim evine. Beraber beni götürdü. Muntazam şekilde beni ağırladı. İşte katmer neyli olsun peynirler börekler çörekler her şey. Oh. Evet. Tam yemek son sonlanacakken oğlum dedi. Yapma gözünü seveyim. Yarın bir gün ölür kalırız dedi. Gocari'yle benim bu fotoğrafımı çekiver dedi. Hanımıyla yani. Çekememca dedim. Ama bir şartla dedi. Bu fotoğrafları bana göndereceksin. Tamam dedim. Ayıp ettin gönderiz 4-5 tane fotoğraflarını çektim. Bunları da çık çıkartıp, hafta içerisinde çıkartıp eee <Gülüyor> ...o köyden okuluma taşımalı gelen öğrencilerle gönderdim. Neyse... ...bir ay, bir buçuk ay geçti. Bir anekdot hani beynimde kalmadı bile... ...yaşadığım Aha. binlerce anekdottan... ...birisi gibi kaldı ki bu... ...acizlikmiş. İki ay sonra o fotoğrafları... ...yolladım. Öğrencim dedi ki... ...öğretmenim işte... ...Güldalı teyzenin... ...size... ...büyük bir sitemi var, üzüntüsü var. Hayırdır çocuğum dedim. Ya Osman amca vefat etti... Sen bir başın sağolsun'a gitmemişsin dedi. Ya dedim Osman amca kim? E, öğretmenim dedi siz fotoğraflarını çekip e, göndermiştiniz Olur, ya, köyümüze gelmiştiniz. Ben adamın adını bile unutmuşum. Ya dedim ya bir ürperdim hemen çıktım gittim köye başın sağolsun'a gittim ama bir buçuk iki ay geçmiş. E, kadın fotoğrafa sa sarılmış ağlıyordu. Ya bana belki 10-15 kere Allah razı olsun hocam oğlum senden dedi. Hayırdır teyze dedim. Ya bu senin çektiğin fotoğrafta olmasa ondan bir tane hatıra yoktu yapayalnızdım dedi. Ya aslında bu olay benim için bir dönüm noktası oldu. Ya demek ki bir fotoğraf bile yok olmuş insanı e, hatırlayabilmemiz açısından çok e, önem arz ediyor. Dedim bundan sonra ne bulursam ne tarz anekdot bulursam e, imkanlarım dahilinde kaydedeceğim kameraya çekeceğim fotoğraflarını çekeceğim. Aslında çıkış noktam bu oldu ama tabii e, bunun müzikle yoğrulmuş hali diyebiliriz. Çocukluktan gelen bir müzik aşkı, e, yerel müziklere ve yerel kültürlere e, ilgi. Bununla birlikte e, bu tarz olayların yaşanması ve öğretmenliğimin de köyde geçmesi beni yerel müziklere ve derleme çalışmalarına itti diyebilirim kısaca. Peki ne yapıyorsun abi? Yani... Tamam artık bunu böyle düzenli olarak yapmaya başladım. Zaten bu işin detayına gireceğiz işte derleme nedir nasıl bir şeydir kayıt almak da aynı şey midir falan soracağım onu ama sen bir gezini anlat yani bize. Evden çıkıyorsun kameranda Hı. ekipmanına. Aynen ya şimdi e, tabii çıkış noktasında insan birazcık teorik düşünebiliyor ama köye gittiğinde o kaygıları tamamen atıyorsun. Hani nasıl anlatsam ki i̇şte şöyle eser derlemeliyim. ...eseri söyleyen insan şöyle söylesin... ...kıpırdamasın, hışırdamasın... ...ilk başlarda bu kaygıyla başlıyorsun işe... ...başladım... Hı hı. ...sonradan baktım gördüm ki... E, ...bu iş böyle olmayacak... ...zaten... ...özellikle köylerde muntazam bir kültür... ...akışı devam ediyor... ...kültür yaşantısı... ...biz bunun ne kadarını görebiliyoruz ya da göremiyoruz... E, ...olsa da olmasa da... ...mükemmel bir e, kültürel yaşam... ...köylerde devam ediyor... ...yani bizim... Tiyatro olarak izlediğimiz şehirlerde bizlere sunulan eserler, oyunlar her neyse. Köylerde kahveye gittiğimizde her gün sergileniyor aslında doğal olarak. Bunun da farkına varınca dedim kameranın başlama tuşuna basarım, kapatırım ne çıkarsa bahtıma. İlk başlarda şey yapıyordum mesela bir adam cura çalmaya başlıyordu. Amca bir dakika dur şöyle başlayalım ben başla dedim de başlayalım gibisinden. Ya da olmadı bu ya deyip kapatıyordum. Şimdi pek şey yapmıyorum. Kameraya tuşa basıyorum. Kendim kenara çekilip bir konser izliyormuşçasına. Hmm. Ve kendimi ayrıcalıklı hissederek. Hani o insanın bana verdiği bir konsere gelmişim gibi. E, kamerayı da kaydediyorum. Kaydettiğimden e, bazı kısımları da işte YouTube'a ve Facebook'a elimden geldiğince koymaya çalışıyorum. Yani açıkçası e, derleme çalışması yapıp yani çok teorik şekilde... Herhangi bir şeyler yapmak gibi bir fikrim yok. Peki insanlar nasıl karşılıyor? Onu merak ediyorum. İnsanlar ilk başlarda ben fark edemiyordum insanların nasıl karşıladıklarını. Olumlu olumsuz birçok tepki alıyordum çünkü. Mesela örneğin bayan, köylü teyzelerde şöyle sıkıntılar yaşanabiliyordu. oğlum ya bu yaştan sonra bana boğaz çaldırma. E, niye nene? Ya hacıya gittik geldik şimdi torun topak görü bize günah derler. Ya şöyledir böyle derken önceleri sinirleniyordum. Ya diyordum ne olacak kayıt, kayıt olsun binlerce yıl sonra izlenir. Şimdi artık ee, onlardan da birçok şey öğrenerek yöntemler öğrenmeye başladım kendimce. İşte ya ya şöyle, miydi, şöyle miydi böyle miydi derken yok işte ya şöyle olur böyle olur direkt dökülüyorlar Gidiyor, teyzeler. Evet. En çok def çalanlar da oluyor. Geçenlerde evet. Isparta'nın e, Beyşehir Gölü'nün kenarında bir neydi köyün adı? Gedikli'nin yanında bir köyde ama köyün adını unuttum. İki tane def çalan teyzeye rastladım. Talba diyorlar tabii orada. Çalmak istemediler. Ee, Aynı durumdan ötürü. Ya dedim ben çalmanızı istemiyorum ki dedim. Ben sadece sizin çalgınızın yani defin fotoğrafını çekeceğim dedim. Aldım onu elime şöyle miydi böyle miydi derken getir gel. Direkt dökülmeye başladılar. Yani bunun gibi birçok şekilde onlarla iletişim kurmayı başardık. Başardım. Böyle çalışmalar devam ediyor ama... Her şeyden öte rastlamsal çalışmalar. Dağın birine gidiyorsun. Nenenin bir tanesi odun çekiyor mesela. Odun götürüyor. Selamun aleyküm aleyküm selam. Nene sen boğaz çalıyor musun? Mu? Çalıyorum diyor. Çalıveriyorsun. Basıyorsun. Mesela kamera olmasa bile telefonun kamerasını açıyorum. Direkt nene dökülüyor yani. Söylüyor. Bu kadar da... Belki basit belki de Nasıl diyeyim zor bir iş Peki abi bunu Hani yani hobi olduğunu Söylüyorsun sen biraz Yani Ne kadar ideal Ne kadar hobi ya da O o biraz kafamda soru işareti benim Yani sonuçta bir Hani Bunları kayıt hatına alıyorsun sen Ve önemli olduğunu düşündüğün için Yapıyorsun önemli peki bu ideal nedir ucu nereye varıyor ya da bir yere vardırmak istiyor musun tabii ki şimdi öncelikle bu yerel nitelik taşıyan insanların yani müzikal nitelik taşıyan insanların özellikle şehirlerde konserlere çıkartılıp seslerin duyurması gerektiğini düşünüyorum buna yine buna yönelik Eylül 2014 ayından itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire ayrı... Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın bünyesinde bir proje yürüttük ve her ay Antalya'da AKM Perge Salonu'nda çeşitli yöre sanatçılarından oluşan konserler dizisi düzenledik. Ben de yani derlediğim insanları sundum. İşte Hı -hı. bu ay şu sanatçılar, şu insanlar gelsin. Onlar da organizesini yaptılar. Hı -hı. Böylelikle sanıyorum yaklaşık 50 tane yerel müzisyen Antalya halkıyla buluştu. Bu bir başlangıç projesiydi. Bununla birlikte çeşitli müzik Belgeselleri hafiften çekilmeye başlandı ama tam ortaya çıkan bir iş yok. Ne olabilir? Ee, i̇nternet vasıtasıyla birçok yabancı bizim Anadolu topraklarının kültürüne ilgi duymaya başladı. Yani binlerce yıldır yaşayan bir kültür ya da dil ya da coğrafya neyse. Yani birçok proje üretilebilir. Ee, mesela seneye aklımda olan olması gereken iş... Ee, bu değerlediğimiz insanların artık maalesef tekrarı yok. Çünkü şehir kültürü, köy kültürünü öldürmüş durumda. Yani bu insanların e, hiçbirisinin birbirinden farklı olduğunu düşünmüyorum. Hepsi çok değerli. Yani değer sırası yapmıyorum. Yapan insan da yanlış eder. Hepsinin e, profesyonel ses kayıtlarının alınması lazım. Nasıl? Hepsi köylerinden getirilip herhangi bir ilde stüdyoya ya da uygun bir müzik stüdyosuna getirip en profesyonel düzeyde ses kayıtlarının alınması lazım. Bu ses kayıtları yapılırken de aynı zamanda kameraya çekilmeleri lazım. Düşünsene 30 tane yerel sanatçıyı böylelikle kaydediyoruz. Hepsi diyelim 10'ar tane eser çaldı. Etti 300 eser. 300 tane eser 300 sene sonra dünyayı bile değiştirir bence. Yani bu içinde tarih olur, halk edebiyatı olur. Aşklar olur, ayrılıklar olur, kavgalar olur. Her şey olur. Hani seneye böyle bir yerel sanatçılarla e, albüm çalışması fikrim var. Hı hı. Destek bulabilirsem. Vallahi kulağa çok güzel geliyor. Değil mi? Vallahi öyle. Aynen. Ee, peki şey soracağım. Sen bu çalışmaları yaparken Hani şehirden bakınca biraz eskin müziği gibi gelir ya diyelim ki. Sen bugünü mü kaydettiğini düşünüyorsun yoksa geçmişten bir şeyler kurtardığını mı düşünüyorsun? Şimdi zaman zaman değişiyor düşünce. Onun ben de biraz kargaşasına kapılabiliyorum. Çünkü iletişimin çok hızlandığı dünyada artık köylerde de telefon var, köylerde de internet var. Ee, yani mesela örneğin bir sipsi çalan ustamız kendi dokunmatik telefonundan Facebook'a girip paylaşımlar yapabiliyor. Aha. Ya da bir üç telli çalan ustamız torunluğun e, dokunmatik telefonundan kendi videosunu açıp izleyebiliyor. Yani Böylelikle insanlar ham müzikten kısmen uzaklaşabiliyorlar. Hı hı. Artı televizyonun da olumsuz programları çerçevesinde. Yani ben e, yine de geçmişten izler taşıyan... Tam böyle ham madde dedim, ham müzik dedim. Öğeleri kaydedebildiğime, kaydedebildiğimize inanıyorum. Ama tabii kısmen e, bölüp parçaladığımız durumlarda ortaya çıkabiliyor. E, ama o çok az rastlıyorum. Hani hepsinin e, hem müzik aleminde e, kültürel çok değeri var. Peki işin doğallığını bozmamak için yani nasıl yaklaşıyorsun olaya? Ya da mümkün mü gerçekten doğallığını bozmamak? İşin doğallığını bozmamak e, bazen çok zor oluyor. Yani en fazla şeyi yapıyorum. Kamerayı unutturuyorum. Hı hı. Kamerayı veya ses kaydı cihazını unutturuyorum. Sohbet muhabbet. Şöyleydi, böyleydi. Yani kendi yöremde derleme yaptığım için en fazla e, insanların sosyal özelliklerini, kültürel özelliklerini bilebiliyorum. Üç aşağı beş yukarı. Hı hı. Kendi nenemden, dedemden, amcamdan, dayımdan. E, hani bir nevi damardan girip hı hı. kamerayı ses kaydı cihazını unutturuyorum. Onlar zaten kendilerince takılan bir şekilde evet. Ne güzel. Bir üç parça dinleyelim istersen. Tabii, tabii. devam edelim muhabbeti. Ne dinleyeceğiz? Ne dinleyecez? Ee, şimdi Korkuteli'nin Karabayır köyünde rastladığım bir e, lehen çalan, demir lehen çalan, yaklaşık 80 yaşında Emine Tekin teyze var. Af, ben... Affetci aletimi lehen nedir? Lehen dediğimiz bildiğimiz bu. Annelerimizin çamaşır yani, kapatıları ya, musun? Onun demiri. Yani büyük kazan gibi düşün. Arkasını çeviriyorlar. Kadınlar vakti zamanında, kına gecelerinde, hı hı. kadın arası düğünlerde kendi kendi çalıp, kendi oynarlarmış. Hı hı. O nenelerden birisi. Ben de kendisine ikili e, ekizce sazımla eşlik etmiştim. Hı hı. İlk kıtayı ben söyledim. ikinci kıtayı o söyledi. Zaten onun sesindeki buğdan da yıllar öncesine gitmek mümkün isterseniz şimdi bir dinleyelim tamam Yaptırdım taba Şimdi de e, Antalya'nın Aksu bölgesinden, Anaması yörüklerinden, özür dilerim Kötekli yörüklerinden Hasan Deniz amcaya kulak verelim. Kendisi kemanı dizde çalıyor, bize yörük havaları seslendirsin. Dizde çalıyor derken? Evet, dizin de tutuyor. Kemen çekip değil mi? Yani, kemen çekip demeyelim de ben sevmiyorum evet, tamam. o kavramı. Kavram. kavram. Tamam. E, Tabii şeklen kemen çekip. Anladım abi, yok bir an böyle yatay koyuyorlar zaten. Evet. Ya, evet. dâr yurdumuz o Na yere iptal mı dolana dolana gelip ardımız ardınızı Songe getirden üçüncü yurdum o eylende ki dağ oylarda ben de varayım <gülüyor> <gülüyor> evleri görmüştü sarı mersim Beni ek beni olmuş da Obaları da kazettim Kıslanırım Onların develerinden Kızıllar çayından Kıslanırım Yine de konaldamızdan Asılın alanı Kıslanırım Yollara ango, elleri adamın ta zerfetin kusunda magalang, bunu ango. Bir eten gelinden, benim varayım o. Hı, be, Çünkü algamız başta Ermen Üstü'nü Bugün de gelmez nebdem o yer ben hep küstüm, küstüm. Çok dolandımdan ardımdan af gelmedi. Çok söyledim ben geline günün rahana Boş mu buldun da halkanın by Boş sana bekliyken o iyi ya paralarla ayret iyi o ara baya kalın ya çok dönemem olana Olan yeni yavukum iyi ya Bir tane daha dinleyeceğiz. Dinleyelim. Şimdi e, Antalya Elmalı ilçesinin Akçenyik köyünde Sultanşen ve Ayhanşen'den e, ikisi çift e, bir tahtacı ağıdı. Yani tahtacı nefesi dinleyelim isterseniz. Dinleyelim. Allah. Emre Dayıoğlu ileyiz. Emre Dayıoğlu'nun kaydettiklerini dinledik. Açık radyoda türlü deyiz. Ben Ahmet Ali Aslan. Şimdi bu derleme mevzusuna değinelim. Bir kere derlemek geniş anlamda ne demek? Onu biraz anlatır mısın bize? ...hiç bilmeyen bir seyirci olduğunu düşünerek? Yani derlemek... E, ...bence... ...bir eseri... ...kayıt altına almak... ...diye nitelendirilebilir. Ama e, derleme konusunda... ...ben derledim... ...veya bu eserin kaynak kişisi... ...tam anlamıyla budur... ...gibi kavramları ben çok fazla kabul etmiyorum. Hı hı. Neden? Çünkü... ...yani e, yörelerde... ...bir eser örneğin... Ee, onlarca farklı şekilde seslendirilebiliyor söylenilebiliyor ee, tabi tarihe günümüzde, günümüzde hani, e, tarihe not etmek açısından derleyen kişi ve kaynak kişi yazılması doğaldır 100 sene sonra birisi açtığında işte şu köyden şu adam varmış e, diyebilir ama ben tam anlamıyla bunu kabul etmiyorum çünkü e, derlemek ...çok geniş kapsamlı bir şey. Yani orada yaşamak gerekiyor. Mesela e, diyelim bir eser duyduk. Bir yörük havası duyduk. O yazın o yaylada yörüklerle... ...üç ay yaşamak gerekiyor ki... ...o eserin... E, ...felsefesine inebilelim. O insanların yaşantısını... ...gözlemleyebilirim, bilelim. E, hani gittik... ...beş dakika kayıt yaptık veya beş saat kayıt yaptık. Bu eseri ben derledim. Ben çok fazla... E, mantıklı bulmuyorum açıkçası bu konuda. Hani ben kendimi de derlemeci değil tamamen hobi olarak kayıt yapan kaydeden bir hı hı. insan. Derleme hani toplama konusunda belki toplayıcıyız olabilir ama nitelikli bir derlemeci olduğumda düşünmüyorum açıkçası. Peki bu e, eser eserden bahsediyorduk az önce. Hani eserin de değiştiğini söylüyorsun gün içinde. Hı hı. Şimdi ben tamamen kendi rastladığım e, olaylar bunlar. Örneğin Diyorsun bir tane tekez ortatması çalıyor diyelim bir usta. Bir daha çalar mısın diyorsun. Bu sefer farklı bir kıta gelebiliyor veya e, ezgi değişebiliyor. Ezginin gidişatı değişebiliyor. Ya da aynısını çal dediğinde farklı bir tam anlamıyla farklı bir eser gelebiliyor. E, bunlar da tamamen rastlamsal. Belki de e, oltaya atıp balık tutmak gibi bir şey ya da tutamamak gibi bir şey. Yani ben e, bunlarla birlikte Anadolu'nun her yöresinde binlerce eserin kayıt altına alınmayı beklediğini ve e, dakikalar geçtikçe e, hepsinin birer birer kaybolduğuna maalesef şahit oluyorum. Bu konuda da e, kendi fikrim bir enstitü kurulabilir. Mesela en basitinden Anadolu, Anadolu Yerel Müzikler Enstitüsü gibi bir ismi olan. Diyelim İzmir bölgesinde bir arkadaşımız bu çalışmalardan yapacak, derleme kayıt çalışmaları yapacak. Başvurur, kendisine ufak tefek ödenek masrafları karşılanır. Ya da kamera, ses kayıt cihazı verilir. Diğeri Karadeniz'de yapacak, öteki Doğu'da yapacak diyelim. ya yani Böylelikle toplanan veriler bu enstitüde yoğrulur. Ve isteyenler de çok rahatlıkla oradan ulaşabilir diye düşünüyorum. Böyle bir çözüm yolu üretilebilir. Çünkü e, giderek e, köy kültürü bit, bitmek üzere bitti. Bu insanlar da vefat edince, şu anki son jenerasyonda vefat edince artık maalesef dönmeyecek bu kültür. hani O yüzden e, kayıt altına alınması lazım. Günümüz teknoloji çağında bu çok kolay bir şey. Çok kolay bir şey artık. kendi yani hepimizin evinde bile... Bir, Ev stüdyosu olarak iki mikrofon, üç mikser, ne bileyim üç hoparlör bulunuyor artık. Ee, bunun devlet kanalıyla yapılması e, benim öngörüm açıkçası. Ee, peki yani 20. yüzyılda aslında özellikle 20. yüzyılda yoğunlaşarak bu hani derleme çalışmaları yapıldı ya da yapılıyor. Ee, sen bir şeyle bir daha önce duymadığın bir eserle karşı, karşılaştığında... Bakıyor musun geriye başka birisi bunu e, almış mı kağıda ya da var mı bu bir yerde karşılaştırıyor musun? Ya da bunların böyle toplandığı bir e, bilgi bankası diyelim var mı? Ya tabii e, ilk öncelikle kulak dolgunluğu oluyor <gülüyor> insanda. Şurada dinlemiştim burada duymuştum. Ondan sonra TRT'nin arşivleri var. E, Birçok arşiv e, çalışmasına oradan ulaşabiliyorsunuz. Ee, ama işte geriye gittiğinde 40 yıl önceki kayıt teknik olarak çok zayıf fakat e, müzikalite olarak o kadar dolu ki işte bizim hepimizin onlara ulaşmamız lazım ve onlardan da örnek alarak örnekler çıkararak hala o yörede veya o köyde o şehirde e, örnekler var mı yok mu araştırmamız gerekiyor ben inanıyorum Anadolu'nun her yöresinde her köyünde 40 yıl önce, 50 yıl önce, 60 yıl önce yapılan arşiv çalışmalarındaki e, karşılaşılan müzikler, müzikal öğeler halen de yaşıyor. Ama 5-10 senesi kalmadı bu insanların gitmesine diyorum. Artık son jenerasyonda yok olmak üzere. Benim kendi gözlemlerim, kendi yöremde yaptığım, tek yöresinde yaptığım çalışmalardaki gözlemlerim açıkçası. Şehir kültürüne dönüşten bahsediyorsun, yok olmadan. Evet, evet. Maalesef köyden, kente göç. Bütün kültürü üstüne yorgan sermiş. Yorgan sermiş. Çalıyorsun da aynı zamanda bu arada. Evet. Kendimce bağlama çalarım. Söylerim. Üç, i̇şte 3.50'yi getirdim bugün buraya. Hı hı. Küçük diye Antalya'dan getirmesi zor oluyor. 3.50'yi yüklendim geldim. Güzel. Bize bir şeyler çalmak ister misin? Çalarım. Yine e, bizim yöremizde yani teki yöresinde sık icra edilen Sık icra edilen bir boğa bası ve zortlatma çalayım. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Emre Dayıoğlu ileğiz. Açık Radyo'da, Türlü'de. Ee, sana şeyi de sormak istiyorum. Çalıyorsun da... E, ...hani trio halinde çalıyorsunuz. Kendin çalıyorsun. Yani konunuzun biraz dışında ama... ...şunu da sormak istiyorum sana. Şehirde nasıl yaşamalı sence müzik? Aslında e, şehirde nasıl yaşamalı çok büyük bir e, soru diyeyim buna. Hani ben de e, hep bunu beynimde düşünüyorum yaklaşık üç buçuk dört yıldır e, halen bir çözüm yolu üretemedim kendimce ama ilk olarak e, bu köydeki köyde yaşayan yerel sanatçılar yani köy kültürünün yansıtan yerel sanatçılar şehirlerde e, konserlere çıkarılmalı şehirlerin e, kültürel ve sanatsal simgesi haline getirilen festivallerde cıvık, yüreği ya da kültürü temsil etmeyen insanların sahne almasına izin verilmektense bu yerel sanatçıların, mütevazı olan bu yerel sanatçıların e, bu festivallerde sahne alması sağlanılmalı diye düşünüyorum. En önemlisi olan bu. Yani müzik dinleme kültürü şehirlerde yok olmuş. Şey, şehirde bitmiş durumda yani. Ben e, kimsenin sağlıklı bir şekilde artık müzik dinleyebildiğini, dinlediğini düşünmüyorum. E, tabii bunun müziğe kolay ulaşmanın da e, neden olduğuna o, olduğunun farkındayım. Yani e, örneğin biz Manta'da yaptığımız bu seneki aylık konserler dizisi. Düşünsene 81 tane il var Türkiye'de. Her ay 81 ilde o ilin ...yerel sanatçılarından sadece bir tanesi sahneye çıksa müthiş olur. Ya bir gün iki tane çocuk gider öteki ay on iki çocuk gider. Dördüncü ay bir bakarsın bütün çocuklar merak sağlar. Ee, konsere giden adam diyelim üç telliyi görür çocuk der babasına Baba, ben üç telli öğreneceğim. Hı hı. Derken derken bir e, geriye dönüş başlayabilir yani geriye dönüş derken olumlu anlamda öze dönüş başlayabilir... Tabii ki diyeceksin 3-5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl içinde bu olmaz. Olmaz ama bakarsın 100 sene sonra insanlar köylere akın etmiş. Eski kültürünü yaşamaya çalışan, çalışacak hale gelebilirler. Yani bu çalışmaların çok nitelikli yapılması lazım. Tabii bizler ne kadar bilir kişiyiz ya da bunları konuşma konuşsak doğru olur ama... Müzik derslerinin örneğin bir müzik öğretmeni olarak söylüyorum müzik derslerinin haftada en az 4 saat olması lazım haftalık ders saati en az 4 saat olması lazım ki bunların e, dinleme söyleme e, yani çalma söyleme e, izleme ve uygulama olarak e, kendi içine bölünmesi lazım yani böylelikle öğrenciler çalgıları tanıyabilirler. E, ...kaliteli müzikleri tanıyabilirler... ...yani kaliteli kalitesiz müzikleri ayet edebilirler... ...ve e, doğru bir yol seçebilirler... ...ama şu an baktığımızda müzik dersleri... E, ...maalesef haftada sadece bir ders saati... ...yani 40 dakika... 40 dakikada... E, ...şu durumda nitelikli olarak... ...müzik derslerini hiçbir müzik öğretmeninin... E, ...işleyebildiğini ben düşünmüyorum... E, ...benim... ...açıkçası üç yıldır... ...her sınıfta iki saatte seçmeli dersim vardı... ...bir saatin yanında... Hı hı. ...öğrencilerimiz müzik seçiyorlardı... ...sağ olsunlar köy çocukları... Hı hı. Dur ...Elmalı ilçesi, Bayralar Köyü durmuş... ...Yener Ortaokulu'nda... ...toplam üç saat e, müzik dersi işleyebiliyorduk... E, ...daha da renkli çalışmalar yapabiliyorduk... ...koro çalışmaları, işte çalgı çalan çocuklar... ...müzik grupları... ...gibisinden... ...ama tabi tek saatlik... E, ...derslerde bu çalışmaları yapmak çok zor... Aynı zamanda yani bununla birlikte çocukların e, özellikle psikososyal gelişimlerinin düzeylerini arttırmak açısından da müzik dersi çok önemli. Yani Tabi resim dersi de önemli, beden eğitim dersi de önemli. O ayrı. Ben sadece kendi alanımı konuşuyorum. Hı hı. E, çocukların ilk olarak rahatlaması için önemli. Ondan sonra kendi kültürünü veya e, dünya kültürünü, evrensel kültürü tanıması açısından önemli. Çünkü dinlediğimiz bir müzikte sadece ses topluluğu yok. Sözler var, duygular var ve e, bu sözler ve duygular her çocuğa, her öğrenci farklı şekilde e, yansıyor. Kimisi sinirleniyor, kimisi etkileniyor, kimi duygulanıyor, kimisi ondan kendisinden bir şeyler buyuyor. Bir şekilde kendisini geliştiriyor. Yani O yüzden e, müzik dersleri, yani e, sanatsal dersler çok önemli ve ders saatinin en az haftalık 4 saat olması gerektiğini düşünüyorum. Yani i̇çimden bu geçiyor. Hı hı. Bunu da söylemek istedim. Konunun da dışına çıktık güzel, herhalde biraz. Ne güzel, İçinden geldiği hı. gibi. Peki, e, yani çevrende de bu şeyi görüyor musun, çabayı görüyor musun? Peki, çevrende derken yani işte başka müzik öğretmenlerini tanıyorsundur, biliyorsundur. Hani daha geniş bir yapılanmaya gidiş var mı bu bakımdan? Tabii tabii. Şimdi... Birçok müzik öğretmen arkadaşımız bu bu konuda hem fikir yani hepimiz az çok bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani bunun seviyesi yok, az olur çok olur eğitim, müzik eğitim için ne yaparsan yap kardır mantığıyla bakıyoruz. Hı -hı. Ama tabi dediğim gibi ders saati bir saat olduğu için çok fazla aktif çalışmalar yapılamıyor. Ama ben birçok müzik öğretmeninin ders saati artar ise çok ...daha çok nitelikli çalışmalar yapabileceğine... ...inanıyorum ve çevremde de... ...yüzlerce müzik öğretmeni var... ...hepsi... ...farklı ve mükemmel çalışmalar yapıyorlar... ...ben hepsini örnek alıyorum açıkçası... Hı hı. ...biraz... ...konuyu... u dönüş yaparak... ...geri getiriyorum derleme çalışmalarına... ...merak ediyorum... ...bunları yaparken... ...bu işte kayıtları... ...ya da adına ne diyorsan yaparken... Şeyi görüyor musun? Yani etkileşimi görüyor musun? Sonuçta yani Anadolu'dayız. Bugün Türkiye hani geçmişte başka bir şeydi ya da göçler var. Hani yani Türkiye'nin çevresi olarak bildiğimiz kültürleri ne kadar görüyorsun? Tabii çok can alıcı bir soru. Ben Anadolu kültürünün yani binlerce yıldır yaşanan Anadolu kültürünün ...yoğrularak bugüne kadar geldiğini düşünüyorum. Ee, mesela... ...Balkanlardan... E, ...olan göçler veya... ...Balkanlar olan göçler yine adalara... ...gelen giden ve Orta Asya'dan... ...olan göç. Ee, Anadolu'da... ...birleşmiş, Anadolu topraklarında... ...birleşmiş ve... Yıllar, ...yıllarla birlikte yoğrulmuştur... ...benim gözlemim. ...dil değişebilir... ...insanlar değişebilir fakat... ...çok ortak noktamız var... ...dediğim gibi Orta Asya, Balkanlar ve adaların... ...yani bir üçgen çevresinde... Ege Adalarından ama sözü. Evet Ege Adalarından... ...tabii Anadolu, Anadolu'da bir... ...üçgen kültür oluşturup... ...ortaya... ...mükemmel bir... ...müzik kültürü ortaya çıktığını düşünüyorum... ...bundan sonraki hedeflerim arasında o da var. Balkanlara gidip müzik araştırmaları yapmak ya da Ege Adalarına gidip mesela örneğin Girit'teki bir çobanı, çobanın çoban kavalını dinlemek. Hmm. Yani bizim yaylalardaki çoban kavalıydı. Oradaki çoban kavalı bakalım nasıl benzeşecek? Hani belki de yüzyıl yıl öncesine gittiğimizde o çobanla bizim yaylalardaki çoban, belki de dede, dedeleri kardeş, belki de neneleri kardeş. Hani bu müzikal benzeşimleri kurmak istiyorum ya da Balkanlardan diyelim Bursa'ya Göceden insanlar ya da Bursa'dan Balkanlara giden hani söyledikleri eserlerde nasıl bir benzeşimlik var ve bu bize de 400-500 Hatta binlerce yıllık bir tarih hakkında fikir verebilir hı hı. üç dakikalık bir ortaya çıkarılan bir eser müzik eseri yıllarca yılı binlerce yılı bize anlatabilir diye düşünüyorum açası öyle de bir heyecanım var şimdi Peki sen yani diyelim ki şu anda derleme yaptığın yörede coğrafi şekilde hani ne kadar fark ediyor diyeceğim. Yani bir köy ve yan köyünün müziklerinin apayrı olması mümkün mü mesela? Kesinlikle yani iki köy arasında bile büyük çok çok büyük müzikal özellikler farklılığı çıkabiliyor. Örneğin Mesela Boğaz Çalan Teyzeler. Yani Orta Asya kökenli, yani Orta Asya'dan göç etmiş e, insanların devamı gibi görebiliyoruz. Çünkü oradaki müziklere baktığımızda benzeşim mümkün. Hı hı. Ama ben örneğin üç telli sazı çaldığımda bana Akdeniz kokuyor. Hı hı. Ege kokuyor. Yani bu benim tamamen kendi görüşüm. Hı hı. Yani Ege kokuyor. o Adalar kokuyor. Akdeniz kenarındaki sahil kasabaları bana o kokuyor şu an. Hı hı. Benim kendi şahsi düşüncem. Ama bakıyorsunuz A köyünde üç çalan amca var. Hemen yan köyü B köyünde Boğaz çalan teyze var. İkisi de yıllarca aynı kültürde yaşamışlar. Aynı havayı solmuşlar. Aynı suyu içmişler. Ama müzikleri duygusal olarak söylüyorum apayrı. Bunlar da aslında bir önemli anekdotlar. Hı hı. Ya da çoban kaval çalan diyelim bir amcamızla dört deli çalan bir amcamız. Çaldıkları eserlere bakıyorsun form açısından yani müzik kültürü açısından birbirine benziyor ama form açısından çok çok farklı yerlere gidebiliyor yani. Yani Hı -hı. tamamen iki uç olabiliyor. Bunun sebebi şey de olabilir. Sebebini düşünecek olursak hani köylerde iletişimin çok fazla olmaması olabilir. Yani insanların düğünler dışında ya da düğün bayram cenaze dışında köylerinden çıkmamalı küçük çıkmamaları ve küçük bir hayatlarının olmuş olmaları olabilir. Ya bu da açıkçası karın beyaz kalmasını sağlamış yani. Hmm. Kara ayak izi basılmamış. Bu da güzel bir şey olduğunu düşünüyorum bunda. Peki enstrümanlar ne kadar değişiyor? Yani enstrümanlar bence günümüze ayak uyduruyor. Yani mesela şu an 3 telli saz diyoruz. Adı üstünde 3 telli yani tel dediğimiz kavram zaten işte en fazla 170 yıllık bir ömrü vardır herhalde 185 yıllık sanayi inkılabından hı hı. sonra fabrikaların açılması falan filan tel ondan sonra ortaya çıkmıştır herhalde 1830'dan sonra hı hı. ortaya çıkmıştır üç tel diyoruz tel kavramı işte önceden insanlar buna bağırsakdan tel koyarlarmış bakıyorsun hani sazlar da aslında hani geleneksel formda ilerlemeye çalışıyor ama tabi günümüz koşullarına da adep, adapte ediliyor. Ee, hani çok da fazla ben bu konuda şey düşünmüyorum. Ee, esnek düşünüyorum yani. işte bu, şu, bu saz şudur. Şuradan göçüp gelmiştir. Şunların e, temel çalgısıdır. Şunların ata yurdundan gelmiştir. Ben buna çok fazla inanmıyorum. Hı -hı. Hani çok kültürlülüğün e, ortaya çıkardığı bir e, müzik müzikal öğeler diye düşünüyorum ve tamamen de rastlamsa şimdi ben bu sazın, üç telli sazın, üç tane teknelisini yaptıracağım mesela şimdi üç tane tek teknelisini üç, üç yok üç tane teknelisi ha 3 özel gönlümde musazı vardı ya onun küçüğünde işte Hı -hı. en altta kopuz olacak ortada dört telli olacak üst, üstte de üç telli olacak ha, minik formda mesela düşünsene o saz 300 300 yıl yaşadı 300 yıl sonra müzikle ilgili birisi gördü ve o sazdan 30 tane yaptırdı bir ustaya diyelim aynısını. O saz çoğaldı çoğaldı çoğaldı. Geleneksel bir saz haline geldi. Yani o yüzden e, müzik çalgıları konusunda da çok fazla bir şey düşünmüyorum şu anki günümüz Hı. çalgılarında. Peki bu müzikte gördüğün çeşitliliği görebiliyor musun enstrümanlarda onu merak ediyorum. Bazen görebiliyorum. Mesela bir köye gidiyorum. E, diyelim bir tane çoban kavalı var. Ya sesi o kadar geriye götürüyor ki insanı. Ama işte o saz yıllanmış ben, Diyor ki Dedemin dedesinden kalmış 180 yıl önceden diyor mesela Yani o kavalın sesine tınısına Duygusuna ulaşabilmek için e, Yeni bir kaval yapmalıyız Ve 180 yılı en az yaşatmalıyız Gibi düşünülebilir yani Onun içinde tarih var Duygu var yani Mükemmel şeyler var bazen böyle sazlar ortaya çıkabiliyor Ama maalesef ikincisi Üçüncüsü çok zor hı hı. Ha, e, Gel gelelim e, güzel bir soru bu sazlarında evrensel anlamda düşünülüp şimdiden il il ya da bölge bölge müzeler, çalgı müzeleri oluşturulup yaşayan saz ustalarına, çalgı yapımcılarına yerel çalgılar yaptırılmalı, icat ettirilmeli ve o müzede saklanılmalıdır. Yani bir yıl geçer, üç yıl geçer, otuz yıl geçer, üç yüz yıl sonra o müze mükemmel hale gelir. İtalya'da birkaç tane müze vardı. Hı hı. Ee, müthiş çalgılar var hani Türkiye'de de bunların yapılmasından yanayım çalgıların korunması ve saklanması açısından Emre Dayıoğlu'yla nereden takip edelim seni beni e, Facebook'ta Emre Dayıoğlu adresim var tamam yine Youtube'da da Emre Dayıoğlu olarak e, pay, paylaşımlarım var derlediklerini kaydettiklerini Kaydet paylaşıyorsunuz aynen, aynen oradan takip edebilirsiniz ee, Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşıyorum Kaş'a yolu düşen herkesi de beklerim. Çay içeriz, Geliriz. sohbet ederiz. Dinleyicilerimiz de gelebilirler. Kaş'ta beni bulabilirsiniz. Açık radyodayız Emre Dayıoğlu ile. Neyle çıkalım? Bizim e, Teke Trio diye bir müzik grubumuz var. Üç telli Sipsi ve Kemane çalgısından hı hı. oluşturduğumuz. Üç telliyi ben çalıyorum. Kemane'yi Uğur Önür, Sipsi'yi de Ali Bedel çalıyor. Biz bazen bir araya gelip çeşitli konserlerde yer alıyoruz. Teketriyodan önce bir gurbet havası, ondan sonra da bir Belinbaşı isimli eser dinleyelim istersen. Tamamdır. Geldiğin Ar için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni buraya davet ettiğin için, ağırladığın için çok ne sağ demek, ol. Ne demek? Görüşmek üzere. Görüşmek Haftaya üzere. 8'de. ...türlü tekrar buluşuyoruz. Tek dinleyeceğiz şimdi. Belin başı tozlu mozlu Belin başı tozlu mozlu Güzelleri badem gözlü Güzelleri badem gözlü Kız seni seven oğlan sözdü, Kız seni seven oğlan sözdü. Gelin gelin alı, bay gelin Yanakları balanlı vay gelin gelin gelin alı vay gelin yanakları balanlı vay gelin belin başı Belin başı daşlı maşlı Güzelleri hilal kaçtı Güzelleri hilal kaçtı Kız seni seven oğlan yaşlı Kız seni seven oğlan yaşlı Gelin gelin alı bay gelin Yanakları ballı bay gelin Gelin gelin Ballı bay gel, yanakları ballı bay.